Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Önce tebrik ederim. Böyle bir e, halka oluşturduğunuz için davetçilik gibi, tebliğ gibi bir hizmete gönüllü olarak soyunduğunuz için bu müessesenin böyle bir üniteyi devreye sokmasından dolayı tebrik ederim. Yani hem sizleri hem müesseseyi son derece önemli bir hizmete hazırlanıyorsunuz ve onun gerektirdiği şahsiyet donanımıyla donanmak gibi bir gayret içerisindesiniz böyle bir şey gerekli mi mutlak gerekli bir ara rahmetli Aydın Menderes şey yapmıştı Biz onunla mülakat yapmıştık altın bir tebliğ fıkı oluşturmamız lazım demişti yani hakikaten bir tebliğ fıkına ihtiyaç var Ne nasıl yapılmalı? söz nasıl söylenmeli ne bileyim, İslam nasıl takdim edilmeli? Yani İslam'ı öyle takdim etmelisiniz ki tebliğ edeyim derken vebal altında kalmayasınız. Değil mi? Vebal altında kalmak, İslam'a bedel ödetmek de mümkün. Sözle bedel ödetmek, davranışla bedel ödetmek. Değil mi? Sokakta yürürken sakallı bir adam, affeder, sokağa tükürürse işte farkında olmadan bir negatif, tebliğ de bulunmuş oluyor Onun için tebliğ fıkı dediğimiz bir şeye böyle ilkeleri belirlenmiş bir meseleye ihtiyaç var İşte davetçinin eğitimi de o tebliğ fıkı istikametinde bir anlamda kişilik donanımı hem zihni anlamda hem şahsiyet anlamında bir kişilik donanımı ...manasına e, geliyor. İkisine de ihtiyaç var. Yani hem zihni anlamda... ...belli formatları... ...yerine oturtmamız gerekiyor. Hem de onun... E, ...şahsiyetimize... ...yansımış olması... ...gerekiyor. Şimdi bugün... ...kibir ve tevazu... ...ya da işte kibir ve... ...mütevazi olmak, tevazu... ...bu konu üzerine konuşacağız ve bu konuyu yani oturup mesela kibir üzerine bir vaaz veya tevazu üzerine bir vaaz değil yapacağımız şey bu iki şahsiyet özelliğinin tebliğ açısından davet açısından anlamı üzerine durmuş olacağız böyle bir alaka var mı? kesinlikle var yani kibirle de tevazu ile de Zaten bunlar birbirinin e, karşıtı olarak e, devrede bulunuyor. Kesinlikle davet açısından, iletişim açısından e, kibrin ve tevazuun bir anlamı, yeri var. Kibir ne, tevazu ne? Ya bir kere kibir bizim işte inancımızın e, bir müminde olmaması gerektiği, ifade edilen bir özellik, kibir. Allah kibirlenenleri sevmez. Yani Kur'an'ın çok net bir e, ifadesi bu. E, yani Allah'ın sevmediği kişidir. Kibir sahibi kişi. E, Peygamberimizin hadis-i şerifi var. Yani bir Müslümanı hakir görmesi, e, Günah olarak yeter bir mümine buyuruyor Peygamberimiz. Niye kibir kibir kötüdür? Yani oradan belki başlamak lazım. Çünkü yani orayla da bağlantılı. Niye kibir kötüdür? Kibir insanın bir şeyle övünmesi anlamına geliyor, değil mi? Bir şeyle. Bunu gazaliye baktım biraz şeye. İhyasına, işte ki hangi alanlarla övünür insan onları sıralamış Gazali. Şöyle şeyler var bakın, mesela ilimle övünebilir insan, sahip olduğu ilimle övünebilir. Benim gibisi yok der yani ben bir deryayım ilimle. İbadetle övünebilir mesela, ibadetle övünülür mü ama yani kendinizi ibadet konusunda başka müminlerden üstün, abitlerden üstün gördüğünüzde işte kibir başlıyor. Asaletle övünebilir insan, güzellikle övünebilir, yani benden yakışıklısı yok, benim işte gözlerim şöyle, kaşlarım böyle, endamım böyle. Yani bu dünyada işte ben varım, servetle övünebilir insan kuvvetle, şecaatle, kahramanlıkla övünebilir insan. Bir de çevresinin güçlülüğüyle övünebilir. Yani benim adamlarım, değil mi? Yani benim adamlarım der. Yani benim partim der, benim cemaatim der. Yani bunların hepsi yani övünme vesilesi olarak insanoğlunun kullandığı şeyler. Şimdi Niye dedik? Yani bunların insanda olması gayet tabii. Yani insanın serveti olur, güzelliği olur, parası olur, çevresi olur. Fakat İslam bütün bunların, insanda bulunan her özelliğin Allah Teala'nın bir lütfu olduğu bilgisini, inancını bizim içselleştirmemizi istiyor. Yani bunları ben kazandım. İşte o mesela Karun değil mi? Ben kazandım diyerek Karun tipi oluşuyor. Firavun e, yani ben ben işte ene rabbü kümül âlâ diyerek siyasette bir anlamda işte o tekebbürü ifade ediyor. Ben azmanlaşma diyorum. Karun bir azmanlaşmadır değil mi? Firavun bir azmanlaşmadır. Haman bir azmanlaşmadır. Yani bunları bize Kur'an bu tipleri veriyor ki ya yani böyle olmayalım diye. Yani bunlar şimdi Karuna malı Kur'an'a baktığınızda yani bunları ben kazandım diyor Karun. Halbuki onları Allah verdi. Yani iktidarı da Allah veriyor. Konuşma gücünü de Allah veriyor. Hiçbir hatip, ya benim gibi konuşan yok. Yani o konuşmayı da Allah veriyor. Şimdi şimdi oturuyoruz, konuşuyoruz. Bir unutturuverse allah Teala, diliniz tutulur değil mi? Konuşacak bir şeyiniz kalmaz. Yani bu nefes alıp vermenizi o veriyor. Bunun farkında olmayan adam, yani kendisinde bulunan şeyleri, kendisinin ürettiğini düşünmek ve övünme oradan çıkıyor yoksa işte derseniz ki haza min fadli rabbi dersiniz değil mi bu benim Rabbimin fazlıdır lütfudur bana şimdi o terbiyeyi almış olan insanlar ya mesela dersiniz ki Allah razı olsun şu hizmetleri yapıyorsunuz haza min fadli rabbi derler ama bu benim, Rabbimin bana bir lütfudur. Benim o hizmeti yapmam da Rabbimin bir lütfudur. Ne yapıyorsunuz? Ya devlet yani bak ne yapıyoruz falan. Nasıl yazı yazıyorsun, nasıl konuşuyorsun falan. Şey orada, sapma orada. Sapmamak için verilen her şeyi, imkanı Allah'tan bilmek. Yani burada onun için... Oradaki kayma Allah Teala'nın sevmediği bir davranış haline geliyor Sevmediği bir kişilik haline geliyor kibir Şimdi onun için kibir Kur'an'da müteaddit ayetlerle kibir yasaklanıyor, kötüleniyor Buna mukabil tevazu, alçak gönüllülük yani onlar tevazu ile yürürler değil mi? yani Kur'an'da yine ifade ediliyor, tevazu övülüyor. Şimdi tebliğ açısından meseleye bakacağız dedik, davet açısından bakacağız. Şimdi davetin şeyi nedir özü? iletişimdir, değil mi? Davet yapabilmek için iletişimde bulunmak lazım. Yani davet dediğimiz şey ikinci bir insana bir mesajı taşımak anlamına geliyor. Şimdi mesajı taşımak için onunla aranızda mesajın alınabileceği, kabul edilebileceği üstelik yani sadece duyurmak yetmiyor. Bir de onu içine taşıması var değil mi? Kabul etmesi var. O iklimin oluşması gerekiyor. O kabul edilebilecek iklimin oluşması gerekiyor. Bunun çok farklı şeyleri olabilir. Yani... E, e, e, ...lazimeleri olabilir. Yani şunlar, şunlar, şunlar... ...lazımdır diyebilirsin. Mesela güven duyması lazım size insanın. Değil mi? Yani Muhammedül Emin... E, ...oradan biz neyi alıyoruz? Resulullah Efendimiz'in emin sıfatı. Bir tebliğ insanında... ...olmazsa olmaz... ...ölçüde gerekli olan şey nedir? İşte mesela emin olmaktır. Güvenilir olmaktır. Onun için Resulullah Efendimiz... Mesela şu dağın arkasında bir düşman kuvveti var dersem inanır mısınız diye sorar. Ondan sonra onlar inanırız dediklerinden sonra demelerinden sonra işte İslam'ın tebliği başlar değil mi? Yani emin olmak mesela onlardan birisidir. Ha i̇şte onlardan birisi kibir sahibi olmamak ya da diğer ifadeyle Tevazu sahibi olmaktır. Kibir iletişimi engelleyen bir özelliktir. Yani e, kendinizle muhatabınız arasına, davet alanınız arasına kibirle mesafe koyuyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Yani o kişiye bakarken ya ben bundan üstünüm diyorsunuz. O zaten psikolojik bir şeydir, değil mi? Psikolojik bir bariyerdir yani. Psikolojik bir bariyerdir o. Yani yani onun sizin için bir tebliğ alanı olarak ortaya çıkmasını mesela Allah'ın bir lütfu olarak da değerlendirebilirsiniz, değil mi? Yani Allah size işte tebliğ de belki bir şey de odur yani tebliğ etmeyi davetçi olmayı Allah'ın bir lütfu gibi görmek değerlendirmek şimdi öyle baktığınızda davet için önünüze çıkan her insan o lütfun bir parçası olur değil mi? o lütfun bir parçası olur şimdi öyle baktığınızda ona karşı kibirlenemezsiniz ben bundan ilim bakımından üstünüm, servet bakımından üstünüm, şan şöhret bakımından üstünüm yani o zaman tebliğe gerek yok ki. Tebliğ diye bir derdiniz olmaz zaten. Anlatabiliyor musunuz? Tebliğ diye bir derdi olmak, ikinci insanı önemsemek gerekiyor onun için. Derdi olmak için ikinci bir insanı önemsemek gerekiyor. Tebliğ alanını önemsemek gerekiyor. Tebliğ'i önemsemek gerekiyor. Tebliğ'i, önemsemek gerekiyor. Tebliği önemsiyorsanız, tebliğ alanını da önemsersiniz. Karşınıza kim çıkarsa... Yani Resulullah Efendimiz'in hayatına baktığımızda, hatta ilk zamanlar, işte köleler mesela. Resulullah Efendimiz bir asil aileden, değil mi? Yani kibirle yola çıksa, ben asil ailedenim, şu zencilerle ne ilişkim var? Kölelerle ne ilişkim var? Alın işte, yani araya şey girdi. Yani daha işin başında, şey olur yani, tebliğ kesilir, davet kesilmiş olur. Onun için... <gülüyor> Yani kibir davetçiyle davet edilen kişi arasındaki iletişimi koparan bir kişilik özelliğidir, bir şeydir. Yani böyle bakmak lazım hadiseye. Buna mukabil tevazu bir anlamda davet edenle edileni eşit seviyeye oturtmak anlamına geliyor. Biraz şeye baktım tevazu kelimesi yani Arapça köklerine baktım. Yani biliyorsunuz tefaül babındadır. Yani bu biraz yani eş zamanlı bir iş yapmak o fiil. Yani hem müfale fiili hem tefaül babları bu tarz bablardır şeyde Arapçada. Yani yani Vada malum otur, oturdu, bir şeyi bir şeye koydu anlamına geliyor. Kendinizi aynı seviyede konumlandırmak gibi bir tarif çıkardım. Yani muhatabınızla aynı şeyde konumlandırmak. Ne kadar alim olursanız olun, ne kadar zengin olursanız olun, ne kadar şan şöhret sahibi olursanız olun. Muhatabınızla aynı seviyede bir ilişkiyi öngörüyorsunuz, da Aynı seviyede bir ilişkiyi öngörüyorsunuz. İşte o zaman belki bir anlamda kalbi alışveriş kolaylaşıyor. Hani Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin kalpten kalbe akış vardır diyor. Yani sadece sözle değil, belki gözle de belki kalp kalbi akışla da e, tebliği daveti perçinliyorsunuz zenginleştiriyorsunuz yani bunlar bizim e, yani göz ardı edemeyeceğimiz şey yani gözle olur mu Evet olur yani ben mesela bazen konferansa gittiğimizde salonu karartıyorlar e, konuşmacıyı aydınlatıyorlar diyorum ki salonu yakın <gülüyor> Söz göze verilir. Söz göze verilir. Yani işte gö göz hizasından buluşmak gerekiyor. Kalp hizasından buluşmak gerekiyor. Mesela tasavvufi sohbetlerde de yani böyle bir oturulur kalbi akış olsun diye. Yani şimdi bizim oturmamız da öyle bir oturma. Kalbi akışlar bir bu de bir dikey ilişki bir yatay ilişkiden söz etmek istiyorum. Bir ara şey oldu hatırlarsanız yeni konuşulan konulardan işte hükümet dindar bir nesil konusunu gündeme getirdi. Dindar bir gençlik. O arada ben yazdım. Yani hükümetler yukarıdan aşağı ilişkilerle bir kişilik eğitimi yapamazlar. Yani İslamlaşmayı diyelim İslamlaşma gibi bir hedefse bunu yukarıdan aşağı ilişkilerle gerçekleştirmek son derece zordur. Tepkiler doğurur. Yani hani boyacı küpüne batırıp çıkarma falan. Onun yerine yatay ilişki, paralel ilişki. Bunu tercih etmek lazım. Bunun içinde yani sivil toplum kuruluşları veya cemaatler veya hizmet grupları, vakıflar onların işte gönüllüleri, davet ehilleri onların yatay ilişkilerle insanlara tebliğ yapması lazım. İslam'ı taşıması, götürmesi lazım diye ifade ettim. Şimdi mesela İran'da bir devlet var değil mi? İslam devrimi yaptık diye bir devlet var. Ne kadar bir İslamlaşma gerçekleştirebiliyor? Yani gittim ben orada mesela 94'te gitmiştim. Devrimin üzerinden 15 yıl geçmişti. 79'da başlamıştı. Yani sordum bizi gezdiren mihmandara ki yani dev, devletin şeyiydi. 15 yıl geçti yani ne yaptınız Devletin eğitimiyle bir yeni devrim gençliği yetişti mi falan diye Şimdi şeyleri gördüm işte kadınlar mesela malum saçlarını yeterince örtmüyorlar İranlı kadınlar Ben ona Kakül direnişi diye yazmıştım böyle. Saçlarının kakül kısmını dışarıda bırakıyorlar. Dedim ne kadarı bunların mesela bir başörtüsü mecburiyeti kaldırılsa ne kadarı açar? Dedi ki iki grup açmaz. Birisi işte geleneksel İranlılar yani yaşlı kadınlar falan. İkincisi de devrime katılan kadınlar açmazlar ama geriye kalan büyük çoğunluk başlarını açar demişti. Yani devlet yukarıdan aşağı bir şeyle kolay nesil yetiştirmiyor. Yani Türkiye'de olan da budur. Mesela 90 yıldan beri bir devlet ideolojisi işte nesilleri biçimlendirmeye çalışıyor. Hiç etkisi olmuyor mu? Muhakkak etkisi oluyor. Genel yapı çünkü. Yani bütün bir sistem yapısı o istikamette seyrediyor. Ama estağfurullah estağfurullah Gelam Ha, krallık verelim istiyorsun. tabi Bu yönle Yapmadı doğru yani. O da aynen benziyor. Yani o işte e, hakikaten e, eşit seviyedeki bir ilişkiyle tebliğ ediyorsunuz. Bunun da zorlukları yok değil. Bunun da zorlukları yok değil. Sen kim oluyorsun ki denmesi mümkün vesaire. Ama tebliğ dediğimiz hadise de yani sadece sözle yapılan bir şey değil. Yani belki daha çoğu temsille yapılan. Yani kişiliğimizle ortaya koyabileceğimiz bir hadise. Yani İslam'ın İlk dönemlerinde de Resulullah Efendimiz'in tebliğinde önemli bir kısmı şeyledir. Yani Resulullah Efendimiz'in şahsiyetine bağlı dönüşümlerdir. Yani o hidayetlerdir. Önemli bir kısmı. Öyle bir hidayettir. Bugün de baktığınızda mesela İngiltere'de falan Ali Köse'nin bir araştırması vardır... Şu anda Marmara İlahiyat Dekanı, onun o psikoloji bölümü, onun şeyi, profesör. Yani hidayetlerin büyük kısmı diyor, bir Müslümanın güzelliğini görerek İslam'a yöneliştir diyor. Yani batıda bakıyor, insanlarda bir çürüme var. Ha, bir, bir adam farklı Nasıl Kim bu adam? Müslüman bir adam. İşte aile konusunda farklı, ne bileyim emanet konusunda farklı, paylaşma konusunda, fedakarlık konusunda, işte uyuşturucu kullanmıyor falan <gülüyor> şahsiyetli bir şey var. Yani böyle bir şey. Yani onun için yani kibir yukarıdan bakış anlamına geliyor değil mi? Yukarıdan, tepeden bakış. Yani şöyle bir şey mesela bir patron yani bir iş yerinin patronu yani şey yapsa işçilerine yani ben sizin patronunuzum bundan sonra namaz kılmanızı istiyorum değil mi? Yani bu işte patronluğunu kullanarak değil mi böyle bir şeye girişse alacağı sonuç çok sınırlıdır yani yani korkudandır, menfaat beklentisiyledir vesairedir. Ama o kişi tevazu sahibi olsa, yani işçileriyle birlikte mescide gelse, yemekhanede otursa, değil mi? Birlikte onlarla kuyruğa girse. Yani onların çoluğunu çocuğunu sorsa, yani kendisini onlardan biriymiş gibi. Ama bir yandan da patron yani o özelliğini işçisiyle ilişkisinde yansıtmayan bir kişilik. Değil mi? Böyle bir şey. Yani diyelim ki Tayyip Erdoğan'ın nesi seviliyor? İşte gece kondu da iftar yapması seviliyor değil mi? Bağdaş kurması bir gece kondu evinde. Ne bileyim bulgur pilavına kaşık sallaması. Şimdi bunlar sadece davranış itibariyle Tayyip Erdoğan'ın ben dindar bir kişiyim. Bakın size geliyorum. Siz de dindarlaşın demesi gerekmiyor, değil mi? Sadece oradaki ilişki biçimi ve o ilişkinin işte özünde bulunan tevazu. Ben sizlerden birisiyim. Yani ben başbakan oldum ama geldiğim yeri unutmadım, değil mi? Bunlar şey yapıyor. Daha tebliği, daveti kuvvetlendiriyor. Onun için yani. Ee, mesela devlet adına e, böyle yukarıdan aşağı e, devlet gücü kullanılarak e, şeyin, tebliğin belki tepkileri de oluyor. Tepkileri de oluyor. Yani bizi devlet gücüyle Müslümanlaştıramazsın gibi tepkiler de e, oluyor. Onun yerine yani işte vakıfların İslami kuruluşların, sivil toplum gruplarının ilişkisi ya da şöyle bir şey, sembol insanları anlatabiliyor muyum? Önde duran insanları, onların ortaya koyacakları erdemli davranışlar, işte tevazu, yani bir hoca efendinin diyelim ki, yani birisinin çocuğunun başını okşaması, düğününe gitmesi, yani bunlar etkiliyor insanları ve ...farkında olmadan bir e, dönüşüm sağlıyor. <gülüyor> Bu iş, e, sevgili arkadaşlar, bir eğitim işi. Yani kibirden kurtulmak ve tevazu sahibi olmak. Böyle bir konuşmayla, yani kibir kötüdür, <gülüyor> tevazu iyidir. Şimdi buluştuk, bunu konuştuk. ...bu kadar kolay içselleştirilen bir hadise de değil. Yani ben bazen derim insanın nefsi var, grupların da nefsi var. Yani insan da mesela övülmekten hoşlanıyor değil mi? Gruplar da kendi gücünü göstermekten hoşlanıyor. İnsan da zaman zaman böyle kendi gücünü gösteriyor. Yani bir şey anlatırlar İbrahim Ethem'le ilgili. Cumhuriyet Hemen malum Behte hükümdarmış ya da oranın valisi veya zengin işte bir hükümdarı işi gücü tacı tahtı bırakmış bir mürşide e, intisap etmiş bağlanmış eğitime girmiş şimdi epeyce bir uzun süre eğitim görmüş sonra herhalde artık oldum demiş yani şeyime söyleyeyim mürşidime bana izin versin gideyim demiş şimdi e, gitmiş efendim yani epeydir buradayız. Eğer şey olduysa eğitimimiz tamamlandıysa bize izin verin belhe dönelim falan demiş. Peki bir bakalım bakalım demiş o mürşitte. Demiş ki başka e, talebelerine bir sınayın bakalım İbrahim etemi demiş. E, acaba yeterli eğitimi aldı mı demiş. Şimdi ayağını böyle kapıdan çıkarken kıstırmışlar İbrahim Ethem'in. Kapıya kıstırmışlar. Böyle acıtıyorlar ayağını. O çekmek istiyor, çekemiyor, kurtaramıyor ayağını. İşte onlar sıkıştırıyorlar. İşte bırakın edin falan bırakmıyorlar. Diyor ki İbrahim Ethem, belte olsaydı ben size gösterirdim diyor. Yani şimdi şeyde kalmış içinde bir, o bir damar kalmış. Şimdi o damar hakikaten işte biraz daha eğitim görmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Yani tasavvuf biliyorsunuz şeydir, nefsi tezkiye, tasfiye, terbiyesidir yani. O Öyle bir ekoldür, tasavvufun şeyi odur. Nefsi tezkiye etmek, kalbi tasfiye etmektir. Ve... Bu tür özellikler, yani kibirden mesela, kibirden, ucuptan, hasetten, yani bunlar İmam Gazali bunlara mühlikat diyor. Mühlikat, yani insanı helake götürecek özellikler. Bunlar insanda var, bunlar bir şey halinde var. Onlardan arındırmak, bir de münciyatı var İmam Gazali'nin. O da yani mühlikattan kurtaran, kurtuluşa götüren, ee, özellikler. Yani tasavvufun bütün bir kişilik terbiyesi işte bu negatif özelliklerden arındırmaya göre ve pozitif, müsbet e, kişilik özellikleriyle donatmaya yönelmiş e, bir şey. Diyor ki e, İmam Gazali e, şey diyor kibir bir ''Ahlaki özelliktir.'' diyor. Not almıştım. ''Kibir gizli bir ahlaktır.'' diyor İmam Gazali. ''Kibir gizli bir ahlaktır.'' diyor. Yani ahlak işte bir donanımla kazanılan, gene bir donanımla yani kazanılanlar da donanımla kazanılıyor. İzale edilenler, tasfiye edilenler de belli bir emekle tasfiye ediliyor. Onun için hakikaten bir eğitim görmek gerekiyor. Yani özellikle kibirden kurtulmak için tevazu ile donanmak için bir eğitim görmek gerekiyor. Nasıl olur o eğitim? Ya yani onun da belki burada temrinlerini, değil mi? Alıştırmalarını yapmak lazım. Yani kolay değil. İnsan damarına basıldığında nasıl tepki vereceğini. Çok şey yapamıyor, Böyle en e, bakıyorsunuz e, ya bundan asla bir yanlış sadır olmaz dediğiniz insan ayağına basıldığında kıyameti koparıyor. Kolay değil. Yani e, onu kazanmak için ısrarla hakikaten e, hayat içinde hayat içinde e, çalışmalar yapmak lazım. Bir şey daha bu tevazu <gülüyor> ve kibirden kurtulmada. Tevazu ne yapıyor? Tevazu karşısındaki insanı kendisini dinleyecek konumda görme psikolojisini veriyor insanı. Yani bu önemli bir şey. Yani şimdi burada ana aktör nedir? Ana aktör davetçidir. Değil mi? Davetçi yani inisiyatifi kullanan insandır. Ee, ne deniyor onlara? Ee, i̇şte ya ana aktör diyelim, davetçidir. O seçer şeyin, değil mi? Yani o hareket halindedir. O inisiyatif kullanan insandır. Şimdi, yani karşınızdakini mesela kibirle baktığınızda, karşınızdaki insanı yani sizin tebliğinizi alacak şeyde görmezsiniz zaten. O, o basit bir adamdır, küçük bir adamdır. Yani ezip geçeceğiniz, tepeleyip geçeceğiniz e, bir insandır. E, Halbuki tevazu içinde olduğunuzda onu yükseltiyorsunuz biraz. Sizin sözlerinizi dinleyecek, sizi anlayacak, sizin davanıza arkadaş olabileceğiniz, değil mi? beraber yürüyebileceğiniz.